Bir telefon bağlantımız var şimdi. Foto muhabir ve televizyon programı yapımcısı Muhammed Şeremet ile görüşüyoruz. Muhammed Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok Merhaba, hoşçakalın. teşekkür ederiz. Biraz durumu anlatır mısınız Muhammed Bey? Ya son durum gece boyu ara ara yağışlar devam etti. Bölge hakkında, yani özellikle Sinop ve Artvin arasında... Riskin devam ettiğini söyleyebiliriz ee, çünkü özellikle e, Rize ilçelerinde işte Ardaşan Fındıklı taraflarında e, gece bir sularında başlayan yağ saat 5'e kadar devam etti Ama şu ana kadar herhangi bir e, heyelan veya selle ilgili bir gelişme yaşanmadı iyi olan nokta bu 8 ölü vardı Hopa, Hopa'da, Artvin tarafında. Bu sayı da 7'ye düştü. Son olarak verilen bilgiye göre bir vatandaşımız da sağlık kısıtlarının yapmış olduğu müdahalenin sonucunda hayata döndürüldüğünün müddetini verebiliriz. Tekrar 7'ye düştü. Evet, evet çok evet. iyi haber bu. Yani bütün bu kötü haber içindeki en iyi haber bu. Peki bir de şeyi de sormak istiyoruz. Hopa'dan valinin de yaptığı açıklamalar da ee, bu şeyin devam etmesi yolunda yani Rize'yi uyarıyorum diyor ama bu konuda ne gibi tedbirler alındığı konusunda bir e, bilginiz mi? bölgeyle ilgili e, son e, işte cumartesinden itibaren ciddi şekilde uyarılar yapıldı yağışlarla ilgili ama özellikle Hopa'da e, yaşanan bu olay e, yani 50 yılda bir şey bir felaket diyelim ve hatta hava belediye başkanının da bununla ilgili açıklaması var. 50 yıldır yani böyle bir şey görülmedi. Yılda bir tekrar edilecek bir şedir diyor. Son e, resmi kaynaklardan teyit ettiğimize göre de meskekareye 261 kilogram yağış düşmüş topaya. Güzel bir topaya. Evet. E, bu e, yani şimdiye kadar Bizim de yıllardan beri üzerinde durduğumuz şey buydu ki yani bu e, küresel iklim değişikliği e, sürekli e, fosil yakıt e, tüketimine dayanan bir şey. E, buna karşılık da mesela hala 80 termik santral daha yapılması hele Artvin'le ilgili yani bu sizin bulunduğunuz yerlerle ilgili de yeni yollar açılması ve gerek hidroelektrik santraller gerekse de ...farklı şeyler yapılması gibi... ...planlar da var. Halbuki bu büyük bir... ...felaketi sadece... ...artıracak gibi bir şey... ...olabileceğini söylüyoruz. Yani... ...Vali Kemal Cirit'in... ...açıklamaları bundan... ...bu durumu... ...kolay kolay düzeltebilecek gibi... ...görünmüyoruz doğrusu. Karadeniz'in bu zaten... ...bu sel ve afetlerle ilgili... ...doğa yapısıyla... ...sürekli oynandığı için... 5 yılda bir yıl yaşadığımız afetlerden bir tanesidir ama bu kadar büyük büyüğünü ilk defa yaşıyoruz. 2012 yılında Gündoğdu'da yaşamıştık bunu. Evet. Ama bu ondan biraz daha büyüğü oldu. Maalesef doğal doğal ağır oluyor bölgemizde. Evet, yani benim aklıma da hemen şey geliyor. Bu 50 yılda 50 yıl sonra buranın en büyük felaket deniyor. 50 yılda bir görülecek. Filipinler'de dünyanın öbür tarafında Doğu Asya'da 100 yıl, ancak 100 yılda bir görülecek kuvvette bir tayfun, Hayen tayfunu vurmuştu. Bu 100 yılda bir olur deniyordu. Ertesi sene bir başka tayfun gene 100 yılda bir olabilecek büyüklükte bir tayfun gene aynı yeri vurdu. Dolayısıyla artık bu tedbir almanın ve bu küresel ısınmayı artıracak yaşama tarzının tamamen değiştirilmesi için bundan daha büyük bir alarm olamazdı ama Çevre Bakanı ve Orman ve Su Bakanları orada mıydı peki? Çevre Bakanı yoktu. Orman Su İşleri Bakanı görevlendirildi bununla ilgili. Ben sel ve heyelan olduğu için Orman ve Su İşleri Bakanlığı alanına girdiği için ilk olarak onlar geldi. Sadece onlar değil aynı zamanda Ankara'dan, e, Avfak'tan e, yaklaşık e, 30 kişilik bir ekip kuruldu. Bununla birlikte e, Trabzon ve Rize Akutu'ndan da 22 kişilik özel arama kurtarma ekibi e, oluşturuldu. Bunlar e, işte özellikle gece boyunca e, çalışmalar yapıyorlar, devam ediyorlar. Şu anda e, çok olmamakla birlikte e, yavaş yavaş hayat normale dönüyor. Yavaş yavaş da ulaşılmayan köylere ulaşım için çalışmalar başladı. Ama tabii ki yağışlar ara ara devam ettiği için çalışma ekiplerinin can güvenliği düşünüldüğü için de tedbirli bir şekilde önlem alarak arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muhammed Bey ben son olarak şunu sormak istiyorum. Elektrik, su ve gıdanın eksikliğine dair bazı haberler geliyor. Bu konuyla alakalı bir duyumunuz var mı? Ulaşım sağlanamayan köylerle ilgili alınan bilgilere göre evet. köy içinde yaşayan insanların şu anda gıda ile ilgili bir sıkıntıları olmadığı yönünde bilgi geldi. Ama elektrik konusunda evet ciddi bir sıkıntımız var bölgede. Gün içerisinde işte gece saat 20 sularında elektrik verilmeyi planlanıyor ama tam olarak hasar tespit çalışması da yapılamadığı için bununla ilgili de net bir bilgi veremiyorlar. Evet. Evet. E, peki. Çok Hı. teşekkür ederiz Muhammed Şeremet. E, eğer e, bir e, olağanüstü gelişme olursa e, tekrar sizinle temas kurabiliriz herhalde. Değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Biz bölgedeyiz. E, ben buradan bir kez daha e, Alp başı sağ olsun diyorum. Karadeniz'in başı sağ olsun diyorum. Başınız i̇nşallah sağ olsun hepimizin. Evet. E, biz, i̇nşallah bir daha tekrarlanmaz bu olay. Gerçekten yani buradaki bu anı, bu ortamı yani burada anlatmak da olmaz. Ancak yaşayan bilir. Evet. Acımız büyük inşallah tekrarını yaşamayız. Yok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun kolay diyelim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. İyi günler, Kolay gelsin.